Günaydın. Salı sabahına eğitim alanında başlatılan bir kampanya ile başlayalım. Diyor ki okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmen açığı için alan dışı atamalar yapılsın. Bizler kendi bölümlerimizin önünün açılmasını istiyoruz. Sosyoloji ve felsefe yahut felsefe grubu öğretmenleri olarak atamalarımızın yüksek sayıda olmasını ve derslerimizin zorunlu hale getirilmesini talep ediyoruz. Rehber öğretmen olarak atanmanın önünün açılmasını hem binlerce öğretmen, iş, aş bulması hem de memleketin rehber öğretmen açıklarını gidererek vatanımıza hizmet ve kutsal öğretmenlik görevini İcra etmek arzusu ve isteğindeyiz diyor atamalarla ilgili Change.org'da başlatılan bu kampanyada. Tabi rehber öğretmenlerin açtığı bir başka kampanyada ise sadece kendilerine açılmasını ve alan dışı atamaların yapılmaması da arzu ediliyordu. Bunu da söylemekte fayda var. Gül Erdoğan'ın kampanyasıyla devam ediyoruz. Şimdi de Erdoğan ithal gıda ürününe hayır diyor. Çiftçi bu kadar değersiz olmamalı diyerek kampanyasını başlatmış. Detayları şöyle. Trakya'da ve ülkemizin diğer şehirlerinde bulunan insanların çoğu çiftçilikle geçinmekte. Üretilen ürünlerin maliyet fiyatları yüksek. Çıkan ürünün satış rakamları maliyeti bile karşılamıyor. Şu anda çiftçinin üretmiş olduğu çeltik yani kabuklu pirincin fiyatı 1 lira 20 kuruş kilogram. Maliyeti ise 1 lira 70 kuruş kilogram. Ama bu çiftçinin ürünün hasadı yapıldığı zaman ithal pirinç ülkeye getirildiği için çiftçi ürününü satamamakta ve çeltik fabrikayı kalırı da her yeni gün biri iflas etmekte. Piyasa her geçen gün kötüleşiyor. Bu ülkemizin liderleri bu duruma ne diyor? Çiftçisine sahip çıkıyor mu? Ülkesinin verimli topraklarından çıkan ürünü hiç gibi görüp ithal ürüne neden izin veriyor? Senin çiftçin, senin toprağın ama neden arkasında durmuyorsun? Sizden ricam lütfen çiftçinin ürününe hak edilen değer, fiyat verilsin. Kaç milyon insanın karnı bu işten doyuyor, çocuk okutuyor, geçimini sağlıyor. Lütfen yardımlarınızı bekliyorum diyor Erdoğan sizlerin imzalarını beklediği bu kampanyasında. Yine öğretmen atamalarıyla ilgili bir kampanyayla devam edelim. Diyor ki ücretli öğretmen saati 15 lira yapılsın. Öğretmen hak ettiği kadar kazanmak istiyor. Bilindiği üzere bu ülke için emek verip okuyup öğretmen olmuş. Atanamayan öğretmenlerimiz ücretli öğretmenlik adı altında çalışmak zorunda kalıyor. Ülkesini çok seven çocuklarımızı, gençlerimizi büyük yürek ve sabırla eğiten öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenin yaptığı işten daha çok iş yapıp onların aldığı ücretin yarısını bile almıyor. Hatta ve hatta asgari ücretten bile düşük alınan bu ücretten ekstra vergi sigorta primi kesintisi yapılıyor. Destekleme kurslarında ve diğer okullarda ücretli öğretmenlik yapan tüm öğretmenlerimiz sadece okula gidiş geliş yol paralarını karşılayacak şekilde çalışıyor, üstelik... Şartları çok yorucu ve yoğun. Örneğin bir kadrolu öğretmen sabah 8'de geldiği okuldan öğlen 1'de çıkıyor ve haftanın 5 günü çalışıyor. Aldığı minimum ücret 2500 lira. Fakat ücretli öğretmenlerimiz özellikle destekleme kursu çalışanı öğretmenlerimiz haftanın 7 günü tatil olmaksızın sabah 8 akşam 3 arasında çalışmakta ve aldığı ücret 900 lira. Üstelik çalışma saatleri sadece bununla sınırlı değil, destekleme kurslarında üniversiteye hazırlanan gençlere de daha fazla mesai harcıyor ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz diyor. Tabii ki kadrolu öğretmenlerle şartları aynı tutun demiyoruz ama saat ücreti arttırımı ve destekleme kurslarında tahta kalemi, fotokopi parası gibi ödenekler istiyoruz. Ücretli öğretmenlerin şartları iyileştirilsin, ülkemize daha faydalı, daha verimli insanlar olalım demiş kampanyasında. Ve sıradaki kampanya kimyasal boyalarla boyanan civcivlerin satışının yasaklanmasını istiyor. Kampanyayı dinliyoruz. Diyor ki ülkemizde civciv satıcılarının kendi çıkarları adına civcivleri kimyasal madde ile boyamalarının hem hayvan haklarını hem de insan sağlığını hem de insanlığımıza zarar verdiğini düşünüyorum. Pembe, yeşil, mor, mavi ve turuncu gibi doğal olmayan renklere boyanan bu sevimli hayvanların çoğu tavuk ya da horoz olmadan hayata veda ediyor. Kalanlardansa... ...yumurta verenlerin verdiği yumurtaların ne kadar sağlıklı olduğu bilinmiyor. Bu durumun hem yumurta yiyen insanlar hem de yumurtalardan çıkan yeni civcivler açısından sorun doğurabileceği kanaatindeyim. Lütfen sen de gel ve bu zulme birlikte dur diyelim demiş civcivlerin boyanmasını istemediği bu kampanyasında. Pegasus Hava Yolları'na seslenen bir kampanyayla salı gününü tamamlıyoruz. Burak Şengüloğlu uçaklarda faiş fiyatlarla evcil hayvan taşımacılığına son diyor ve şöyle ekliyor. Bundan 3 sene öncesine gidelim. Türkiye genelinde uçuş yapan 6 hava yolu firması da evcil hayvanlarımızı oldukça uygun fiyatlarla taşıyordu. Örnek vermek gerekirse Pegasus Hava Yolları ile Golden Retriever cinsi köpeğinizi sadece 39 lira ile beraberinde götürebiliyordunuz. Ne olduysa bir gecede oldu. Pegasus Hava Yolları'nda 39 lira olan ücret bir gecede 180 lira oldu. Bu %200'den fazla bir zam demek. Keza diğer hava yollarında da fahiş arttırımlar söz konusu oldu. Evcil hayvanlarımız fazla bagaj değil. Firmaların bilmesi gereken konu şu, evcil hayvanlarımız bizimle seyahat etmek zorunda. Bu da fazla bagaj değil, kayak ekipmanı hiç değil. Yani firmalar madem pahalı siz de taşımayın kardeşim diyemez. Ekstra bir durum değil, çocuğumuzun diye baktığımız bu melekler bizimle birlikte seyahat etmek zorunda. Bunu bilen firmalar da nasıl olsa el mahkum verecek o 180 lirayı dememeli. Evcil hayvanlarımız kimlikli. Birçok insandan daha sağlıklı, zararsız ve en önemlisi bizler nerede onlar orada. Acil çözüm gerekli. Firmalar geri geldiğinde İstanbul, Antalya 49 lira diye kampanya yapabiliyorsa, parasını verdikten sonra kilolarca bagaj kabul edip o uçağa alınabiliyor ve uçak düşmeyip uçabiliyorsa, elbette evcil hayvanlarımız da o uçaklarda daha uygun ücretlerle taşınabilir. Şöyle ki senede 4 gidiş, 4 dönüş yapmak zorunda olsan... Bir insan ufacık kedisi köpeği için bile 1000 liradan fazla bir rakam harcayacak. Üstelik buna bilet parası ve vergileri de dahil değil. Her işin maliyeti olduğu gibi taşımacılığın da bir maliyeti olduğundan haberdarız. Fakat 180 lira gibi rakamların da aşırı fazla olduğundan eminiz. Sizlerden bu konuda destek, saygıdeğer havayolu firmalarımızdan da sağduyu ve çözüm bekliyorum diyor Şengüloğlu sizlerin desteğini beklediği bu kampanyasında.